Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Bugün programda bir süredir konuştuğumuz Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabının yazarlarından hartın sesini sizlere getireceğiz. Bazı sorular yolladık ona. O da bize o soruların yanıtlarını sesiyle yolladı radyo için. Evet, biz de sevgili Şirvan yardım istedik. O da onları tercüme etti. Beraber biraz sonra dinleyeceğiz. Ee, Sürahat ve Victoria Kindle Hudson'la daha önce birkaç kere bahsetmiştik. İkisinin beraber yazdığı, e, Deniz'in söylediği kitaptan bu sezon e, sizlere yayın yapıyoruz. E, aynı zamanda e, Sürahat'ın Şefkatli Sınıf diye bir kitabı da var. Ee, saygılı anne, saygılı çocuğun dışında bir de hatasız sınıf var galiba o da Türkçe'ye e, çevrilmedi. Ee, yazarlar ayrıca şidesi iletişimi öğrenmek ve deneyimlemek için bir pratik bir araç olan bir e, oyun da birlikte geliştirmişler e, hatasız alan diye Türkçesi no fault son diye e, aynı zamanda Sürahat şu anda hala sertifikalı eğitmen olarak çalışıyor Washington Seattle'da yaşıyor e, sık sık ebeveynlerle okullarla topluluklarla e, seyahat programları yapıp onlara gidiyor eğitimler veriyor Türkiye'de geçen sene mi gelmişti iki yıl oluyor canım iki yıl, aa, iki yıl önce Türkiye'ye geldim maalesef ben kaçırdım Evet, heyecanla bekliyorum. Çok güzel sorular hazırladık. O da kendisini tanıtıyor ve şiddetsiz iletişimi tanıtıyor. Hep beraber dinleyeceğiz biraz sonra. İlk soruyla başlayabilirim. Şiddetsiz iletişim ile ne zaman tanıştınız? Bize hikayenizi anlatabilir misiniz? Hello, this is Sarah Hart. I'm a... Merhaba, ben Sura Hart. Size Amerika'dan, Washington'daki Seattle'dan sesleniyorum. Şiddetsiz iletişim yolculuğum hakkında sorulan sorulara yanıt vereceğim. Benim yolculuğum 25 yıl önce başladı. Bu ilgimi, tutkumu, kitap yazarak, şiddetsiz iletişimi öğrenmek ve uygulamak için No Fault adını verdiğim bir oyun geliştirerek hayata geçirdim. Size teşekkür ederim. İlginize, böyle bir spesifik sorularınıza çok teşekkür ederim. Ee, sizlerle aynı odada konuşmayı tercih ederdim. Benim için daha hayat dolu ve harekete geçirici olurdu ama yine de yolculuma dair hakiki bir merak e, dolu, dolu olduğunu düşündüğüm sorular yollamışsınız. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sizlerle paylaşacaklarımın yararlı olmasını diliyorum. Şiddetsiz iletişim yolculuğunuzda, ebeveynliğinizde yeni bir eğitim sistemi yaratmakta sizi desteklemesini umuyorum. Benim de profesyonel hayatımın temaları bunlar oldu. Ben Şiddetsiz iletişimle ve kurucusu Marshall Rosenberg'le yaklaşık 25 yıl önce 1995'te Kaliforniya'daki Ohio'da tanıştım. Burada iki kızıma ebeveynlik yapıyordum. Öğretmenlik mesleğimi de devam ettiriyordum. Çalıştığım okul Hintli filozof Krishnamurti tarafından çevremiz ve dünyamız e, bağlamında sıklıkla yaptığımız gibi ayrılıkçı bakış açısıyla bakmadan... Gelenekçi eğitimin yaptığı gibi konuları ayrı ayrı başlıklara bölmeden çocukların tüm ihtiyaçlarına hitap etmek, çocuğa bütünlüklü şekilde bakmak amacıyla kurulmuş bir okuldu. 30 yıldır ben de barış aktivistiydim. Çocuklarım doğduktan sonra da barış eğitimini ve farkındalığını gençlere nasıl taşıyabileceğimizle ilgilenmeye başlamıştım. Birçok öğretmenle çalışmıştım ama yine de gençlerle ilişki kurmaktaki anlayışımda eksiklikler buluyordum. Marshall Rosenberg ile tanışıp onun şiddetsiz iletişimden, her şeyin özündeki esas uygulama olarak bağlantı kurmaktan, Karşıdaki kişiyle bağlantı kurma niyetiyle, e, niyetini taşıyarak e, iletişime geçişin duyduğumda anlayışımda boşluklar da doğmuş oldu. Bunlarmış boşluklar. E, hem anlayışımdaki eksiklikleri gördüm hem de benim ilgimi çeken çocukların seslerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin duyulabildiği bir eğitim sistemi yaratabilmek için ...somut bazı araçların eksikliğini çektiğimi de gördüm. Benim çocuklarım küçük olduğundan okulda da ders veriyordum. Ee, bu dünyaya öğrenmeyi severek cesaretli, meraklı, hata yapmaya, öğrenmeye devam etmeye istekli şekilde geldiğimizi de bu nedenle çok net görüyordum. Ama sonra daha genç yaşlarda evlerimizde ya da okullarımızda hep bir şey oluyordu ve çocuklar bu istekliliklerini yitiriyorlardı. İlgilerini kaybediyor, öğrenmek onlar için zor ya da sıkıcı bir şey haline geliyordu. Bunun neden olduğunu anlamaya çalışıyordum ben de. Ne oluyordu da meraklı ve cesur doğamız değişiyor ve kendimizi öğrenmekte yetersiz bulmaya, öğrenmekten sıkılmaya başlıyorduk. Bunlar benim çok ciddiye aldığım sorulardı ve Marshall merkeze bağlantı kurmak ve, niyetini koyarak bu sorularımı yanıtlamış oldu. Thinking of ourselves as uh, less than up to the task of learning or just finding it boring, those were questions I was taking uh, very seriously and Marshall Rosenberg <coughs> answered them for me in uh, in this uh, most central intention to to connect. Canan Surahartın bu cevabını e, duyduğumda ve biraz önce de okuduğumda şeyi fark ediyorum. Aslında e, söylüyor zaten hani 30 yıla yakın barış aktivisti olan bir insan. Kırşınamurti okulunda çocuklarıyla e, barış e, doğrultusunda bir iletişim kuruyor. Aynı zamanda gençlere eğitimler veriyor ve hep bir şeyin eksikliğini duyuyor. Marshall Rosenberg e, her şeyin merkezine bağlantıyı koyarak aslında suranın... Alet çantasına Yaşamına çok büyük bir katkıda bulmuş Onu anlıyorum anlattıklarında Evet arayışı herhalde o gençlerle ilgili değil mi Yani ne yapabilirim Gençler de, onların da seslerini duyurabileceği ihtiyaçlarının, ilgilerini duyulabileceği Bir eğitim sistemi nasıl olabilir Diye düşünmeye başlamış kadın Evet ee, İkinci sorumuz e, Sura harta şiddetsiz iletişimi ebeveynlikte uygulamaktaki Motivasyonunuz nedir Sorusuydu Şöyle cevap veriyor. Şiddetsiz iletişim, farklı bir eğitim sistemi tasarlamak, sınıfta öğrencilerle daha fazla bağlantı kurmak için ihtiyaç duyduğum ipuçlarını bana verdi. Diğer yandan da kızlarımı iyi hissettirecek şekilde daha az gerginlik, daha az kavga, daha az çatışma, daha fazla eğlence, neşe ve birlikte öğrenme olacak şekilde ebeveynlik yapmamı, şiddetsiz iletişimin nasıl destekleyeceğinde özellikle ilgimi çekti. Doğal olarak çocuklarımla ilişkimde şiddetsiz iletişim uygulamaya başladım. O sırada listeye geçmişlerdi. Yani erken yaşta öğretmek için geç kalmıştım ama yine de onlarla farklı bir şekilde, daha bağlantı kurmaya yönelik şekilde etkileşime geçmeye başladım. Başka ebeveynlere, daha küçük çocuklara olan anne babalara da evde çocuklarla bağlantı kurmalarına, neşe ve eğlence dolu bir aile ortamı yaratmalarına yardımcı olacak becerileri, şiddetsiz edişimden öğrenmelerinde destek olmaya başladım. Anne babaları desteklemeye olan ilgim hala devam ediyor çünkü çocuklar üzerinde büyük etkiye sahipler. Üstelik yıllar boyunca konuştuğum ebeveynlerden bağlantı eksikliği ve anlaşmazlık boyutu hakkında ne kadar üzgün olduklarına dair hikayeler durdum. Benim görebildiğim kadarıyla tüm bu üzüntüler kültürümüzdeki anne baba doğrusunu bilir anlayışından kaynaklanıyordu. Çocukların nasıl davranması gerektiğini, bazı şeyleri nasıl yapmaları gerektiğini, anne ve babanın en iyi bileceği inancı. Okulda çalışan yetişkinler olan öğretmenler hakkında da aynı inanç güdülüyor. Çocukların neyi, ne zaman, nasıl öğreneceğini, günlerin nasıl yapılandırılması gerektiğini öğretmen bilir diye düşünülüyor. Hem okulda hem evde eksik olan şey, çocukların sesi. Çocuklar neyi öğrenmeye heves ediyor? Ailenin ev hayatının nasıl yapılandırıldığı, okulda neler yapıldığı konusunda onların da söyleyecekleri var. Denkleme onların da sesini katsak ve onların bu birlikte öğrenme ve yaşama ortamlarının ortak yaratıcıları olarak görsek ne olur? Bu benim esas meselem haline geldi ve hala da öyle. Ebeveynler ve öğretmenlerle konuşmaya devam ettiğim şey bu. Bu ailede birlikte nasıl yaşamak, nasıl öğrenmek istiyoruz? Bu sınıfta birlikte nasıl yaşamak, nasıl öğrenmek istiyoruz? Çocukları bizimle bu konuşmaya girişmeleri için cesaretlendirelim. Fark yaratacak şey bu. Bir ortamda kendimizi özne olarak konumlandırabilmemiz, Saygı ve özértlik sahibi olmamız için görüşlerimize önem verilmesi gerekiyor. continues as I speak with parents and teachers is how do we want to live and learn together in this family? How do we want to live and learn together in this classroom? And encouraging, inviting the children to engage in this conversation with us, and that makes all the difference. Uh, whether we bu birlikte nasıl yaşamak, nasıl öğrenmek istiyoruz sorusundan bahsediyor Canan Surahart. Bu soru e, benim de e, seminerlerimin başında kullandığım bir e, soru. Yani seminere başlamadan önce gruba soruyorum. E, birlikte işte şu kadar zaman geçireceğiz ee, nasıl zaman geçirmek istiyoruz ne, nasıl öğrenmek istersiniz burada nasıl hareket edelim grup olarak diye yani çocuklarla öğretmenler çok daha kolay yapıyorlar büyük bir ihtimalle bunu çünkü e, yetişkinler e, böyle bir an şaşırıyorlar böyle yüzüme bakıyorlar Allah Allah nasıl ya ben mi söyleyeceğim şimdi diye o zaman anlıyorum ki hani biraz konuşup Sohbet ettikten sonra öyle bir okul sisteminden geliyoruz ki yani öyle bir tornadan geçmişiz ki yetişkinlikte çok daha zor e, birlikte bir kararlar vermek hatta e, mesela soruyorum hani e, molalara ben karar vereceğim bununla ilgili e, farklı bir fikri olan var mı itirazı, i̇şte, olan, itirazı var olan var mı <gülüyor> filan e, bir keresinde bir kadın şey dedi bana. Aileniz yok yani ben bunlarla bunlara cevap verirken geriliyorum. ya yani o kadar gücümüzden vazgeçtiğimiz bir eğitim sisteminden geliyoruz ki o yüzden ben Suranın yaptığı bu katkıyı çok e, kıymetli buluyorum yani e, ve hani sadece çocuklar için değil bütün e, çalışmalarda e, çok e, gücü birlikte kullanmanın ilk adımı gibi geliyor bana. Evet okulda ailede dedim ben de iş yerlerine e... E, ...katmak istiyorum... ...çünkü işyerlerinde de aynı durum... ...yani birlikte nasıl yaşamak istiyoruz... ...bununla ilgili anlaşmalar... ...yapılabiliyor başında... ...süratını kat, kattığı çok büyük bir farkındalık... E, ...esas meselem haline geldi... ...dediği şey de çok farklı bir şey söylüyor... ...yani çocukların da sesi duyulsun diyor... <gülüyor> Ne kadar güzel bir şey. Yani çocuklar da onları o da onlara da nasıl bu oyuna katıp hep beraber nasıl hayatımızı güzelleştirebilirizle ilgili bir şey. Eee da karşılıklı saygı ve işbirliğiyle oluyor diye kitabında da gayet güzel anlattı ve bizim de bu program boyunca saygı ve işbirliğiyle içinde neler yapabiliriz. Evet bir müzik arasına gidelim. Ondan sonra devam edelim diyoruz. Bugün de Pinhani'den Nehirler Durmazı dinliyoruz.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 Kavuşur bir an önce sevdiğine Asla geç kalmaz İstesen gelebilirsin Yola çıkmadan olmaz Sabah olmadan gelsen Sürahart'la röportajımıza devam ediyoruz ve şu soruyu sorduk Sürahart'a. Şiddetsiz yetişimi hayatlarına dahil etmek isteyen anne babalara davetiniz nedir? Şu birlikte nasıl yaşamak, nasıl öğrenmek istiyoruz sorusu benim ebeveynlik kurslarıma, okullarda çalışanlara ve öğretmenlere tekrar tekrar sorduğum, önlerine getirmeye devam ettiğim bir soru. Gençleri nasıl harekete geçiririz? Gençleri bu soruyu konuşmaya dahil etmenin koşulları nelerdir? İlk olarak e, biz bu konuyu önemli görüyor muyuz? Gençlerle birlikte ortak bir yaratıma girişmek istiyor muyuz? Şefkatli bir sınıf ya da ev yaratmada etkin e, partnerler olmalarını istiyor muyuz? Eğer istemiyorsak, eğer tüm kararları biz verelim istiyorsak, gençlerin dediklerimizi yapmaları için teknikler istiyorsak, çocukları övgü, ödül ve ceza yoluyla manipüle etmek için birçok strateji var. Genelde bu şekilde etkileşim kurmak için de gerekli olan gerçekten ödül ve ceza olur. Oysa birçok ebeveyn bundan bıkmış durumda. Çocuklara polislik etmekten, sürekli bir mücadele içinde olmaktan pek keyif almıyorlar. Dünya çapında giderek daha fazla anne-babanın artık bu eski ebeveynlik yönteminden tatmin olmadığını ve yeni bir şey denemeye, bu soruyu evde çocuklara getirmeye istekli hale geldiklerini görüyorum. Birlikte nasıl yaşamak, nasıl öğrenmek istiyoruz? Bu sohbeti açın ve buna vakit ayırın. Bu telaşlı dünyada bu soruya ve başka anlamlı sorulara evlerimizde zaman ayırmanın giderek önem kazandığını görüyorum. Arabada giderken olmaz ama. Uzun bir günün sonunda olmaz. Ebeveynler için en içten dileğim, çocukların evde birlikte yaşamak ve öğrenmek hakkındaki görüşlerini duymak için ayırdıkları zamana öncelik vermeleri. Bu kendi görüşlerinizi de paylaşabileceğiniz bir zaman. Sadece işler kötüye gittiğinde değil, eğlendiğinizde de, bağlantıda hissettiğinizde de, Buna ben aile toplantısı diyorum. Aile partisi de denebilir nasıl, nasıl isterseniz. Aileleri düzenli olarak birlikte oturup keyif yapmak, yemek yemek ve çocukları dinlemek için va vakit ayırmaya teşvik ediyorum. Neler onların ilgisini çekiyor? Ev ortamını nasıl yaratmak istiyorlar? Neye kıymet veriyorlar? Siz de gerçekten yargılamadan, eleştirmeden dinlerseniz içten bir ilgiyle orada olduğunuzu bilirler environment what things would be really valuable for them and and uh, to really listen without judging and criticizing so they know that you're there with sincere interest Evet e, böyle orijinal sesinden de duymak dinlemek insanın hoşuna gidiyor açıkçası Gene çok güzel iki tane bence bu şeyde de konu varmış. Yani birisinde diyor mola ver yani bir zaman ayırın aile toplantıları için. Yani böyle çok koşturmalı koşturmalı hadi gel şurada toplanalım yemekte bir yerken değil de yani gerçekten özenin diyor ya. Bu iş için ne bileyim pazarları işte saat onla on buçuk arası işte cumaları şu yani bayağı net bir birbirinizden ricada bulunun ve oturun buna özenli bir şekilde konuşun diyor. Yani burada o, o aile toplantısı hikayesi benim çok hoşuma gidiyor. Bir de yani nasıl bu çocukları bu şeyin içine keyifle yaptırabiliriz? Yani ödül ve ile değil de <gülüyor> keyifle yaptırabiliriz. Bu ödül ceza da sanki ödül ve ceza kim söylemişti onu bir yerde okumuştu? Yani i̇kisi de birbirinin aynı şey. <gülüyor> ödül ve cezanın birbirinden bir farkı yok ve ikisi de çocukları manipüle etmek için kullanılan bir şey yani... Bir önceki soruda da cevabında da demişti. Yani sen haklısın. Yani i̇lla ben anne o baba olarak haklıyımdan daha farklı bir yere gidiyor. Yani çocuğun da sesinin çıktığı bir yer olsun. Ödül ve ceza galiba bizim istediğimizi yapsınlar diye bir bulduğumuz bir strateji. Veya övgü. Çünkü çocuk bu o ödüle ulaşamazsa o zaman o da bir ceza alıyor. Değil mi çocuk için? Yani o iç, iç, iç içe dediğim şey o galiba. Ödüle ulaşmadığında ceza daha da tahribat yapıyor. Çünkü çocuk hem işi yapamadığı için hem ödül alamadığı için hem de ailesinin hayal kırıklığına uğrattığı için üzülüyor. Hepsi birbiriyle ilgili. Bu ödül ve cezada evet konuşulacak çok şey verdirim. Evet. Ee, ben şeyde de çok... <gülüyor> Dokundu bana yani arabada giderken yapmayın bunu de mesela evet. ve o ses tonu suranın arabada giderken olmaz ama diyor uzun bir günün sonunda da olmaz yani kaliteli zaman ayırmaktan bahsediyor. Evet işte o aile toplantısı adı altında çok hoş bir şey gerçekten onu özen, özenli bir özen. zaman. Evet, e, şey de söylemek istiyorum. E, zamanımız galiba e, da bir sonraki Hı. programa devam edeceğiz gibi gözüküyor. Suraya sorduğumuz başka sorular da var. Nofal son geliyor. Evet, Nofal son geliyor. Evet, yani bu evde öyle bir yer, e, öyle bir eviniz olsun ki diyor, hatasız yargısız parmağınızı böyle göstermediğiniz bir yer. ...hatasız oyun, zaten hatasız ev de yaratmak... ...veya hatasız iş yeri yaratmak... ...hatasız okul yaratmak... ...ay böyle şey... ...gözlerim parla... <gülüyor> ...hoşuma gitti... ...böyle bir şey mümkün... Ee, ben bir şeyden... <gülüyor> ...Bediz e, Gürel'den... ...Bediz diye bir arkadaşımızdan duymuştum... ...Bediz e, öğretmendir... E, ...böyle... ...bazı evlerde... E, ...hatasız alan... ...halıları oluşturulmaya başlanmış... Haa. ...aile halının... Yani ...belli bir yerde ritüel gibi... E, ...o halının içinde oturuyor... ...ve konuşmaya başlıyor Aa, falan... çok güzelmiş... ...Gizem de söyledi galiba... ...bana böyle bir şey başlamışlar... Evet. ...çok hoş gerçekten... E, ...tabii çocuklar iyi bir şey yaptığında... ...övüyoruz... ...kötü bir şey yaptığında ayıp diyoruz... ...işte bunların olmadığı bir yer yani... ...değer, değer oluşturmakta zorlanıyoruz... E, ...o yüzden... Böyle şeyler çok hoşuma gidiyor Böyle gözlerimi parlatıyor Yavaş yavaş Programı kapatacağız <gülüyor> Bir sonraki hafta Surahart'la devam edeceğiz Non-Fault konusundaki sorularımızı yanıtlayacak ee, şiddetsiz İletişim Türkiye topluluğuyla ilgili bilgi almak ve etkinliklerini e, öğrenmek isterseniz Facebook ve e, Instagram'da şiddetsiz iletişim e, hesaplarımız var. Ee, Instagram'da şiddetsiz iletişim, Facebook'ta şiddetsiz iletişim Türkiye diye bir grubumuz var. Orada arkadaşlarımız etkinliklerini yayınlıyor, e, yayınlıyorlar eee Canan'ın Instagram adresi Empatinin Gücü. Benimki kendi adımla Deniz Spatar. Bize mail atmak isterseniz denizspatar@gmail.com'a yazabilirsiniz. Deniz okunduğu gibi Spatar Samsun, Polatlı Ankara, Trabzon, Ankara, Rize denizspatar@gmail.com. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Bir yaşam dili. Şiddetsiz iletişim. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Spatar ve Canan İrten.